Azap Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber Allah'a karşı takvalı ol Kafirlere ve münafıklara itaat etme Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir Rabbinden sana vahyedilene uy Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır Allah'a güven Güven kaynağı olarak Allah yeter Allah hiçbir insanın göğsünde iki kalp yaratmamıştır Zıhar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamış Ve evlatlıklarınızı yani Bakımını üstlendiğiniz çocukları da Öz çocuklarınız yapmamıştır Bunlar sizin ağzınızdaki boş sözlerden ibarettir Allah ise gerçeği söyler Ve o doğru yola ulaştırır O bakımını üstlendiğiniz çocukları Kendi babalarının adıyla çağırın Allah katında en doğrusu budur Babalarını bilmiyorsanız bu takdirde onlar sizin din kardeşlerinizdir ve sizin dostlarınızdır. Yanlışlıkta yaptıklarınızda size vebal yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğinde vebal vardır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Allah'ın kitabına göre yakınlık sahibi olanlar, varislik bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha uygundurlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu uygulamamız kitapta yazılı bir hükmümüzdür. Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden de Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da onların hepsinden sağlam bir söz almıştık. Allah bu sözü Doğru kişilerin doğruluklarını sorgulasın diye almıştı. Kafirler için de elem verici bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize geldikleri zaman gözleri kaydığı, yürekler boğazlara geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman işte orada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve elçisi bize aldatmadan başka bir vaatte bulunmamışlar diyorlardı. Onlardan bir grup da şöyle demişti. Ey Yesrib halkı, ey Medineliler! Sizin için burada durmanın sırası değil. Dönün, içlerinden bir başka grup ise Evleri savunmasız olmadığı halde şüphesiz ki evlerimiz savunmasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Savaştan kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Medine'nin her yanından kendi üzerlerine saldırılsaydı da kendilerinden fitne yani savaş istenseydi şüphesiz ki hemen bunu yaparlardı. Onunla ilgili gecikmezlerdi. Yemin olsun ki daha önce onlar arkalarını dönmeyeceklerine, yani kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz, sorumluluk gerektirmektedir. İzin isteyenlere de ki, ölümden veya savaştan kaçıyorsanız, kaçmanın size asla yararı olamaz. Kaçsanız bile zaten az yaşatılacaksınız. De ki, Allah size herhangi bir kötülük dilerse, sizi ona karşı kim koruyabilir? Veya size herhangi bir merhamet dilerse, size kim zarar verebilir ki? Onlar kendileri için Allah'a rağmen hiçbir dost da, yardımcı da bulamayacaklardır. Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve yandaşlarına bize gelip katılın diyenleri elbette bilmektedir. Zaten bunlar savaşa çok az gelir. Gelseler de size karşı cimri olarak gelirler. Korku geldiğinde üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince... İyiliği kıskanarak sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a çok kolaydır. Münafıklar düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlardı. O birlikler tekrar gelse sizin haberlerinizi uzaktan soracak şekilde göçebe Arapların arasında çölde olmak isterler. Zaten içinizde bulunsalardı da pek savaşacak değillerdi. Şüphesiz ki Allah'ın elçisinde sizin için Yani Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar Ve Allah'ı çok hatırlayanlar için Güzel bir örnek vardır Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde İşte bu Allah ve elçisinin bize vaat ettiğidir Allah ve elçisi doğru söylemiştir demişlerdi Bu orduların gelişi Onların ancak imanlarını Ve Allah'a bağlılıklarını arttırmıştı Müminlerden Allah'a verdikleri sözde duran nice adamlar, nice yiğitler vardır. Onlardan kimi adağını yani Allah'a olan sözünü yerine getirmiştir. Kimi de yerine getirmeyi beklemektedir. Onlar sözlerini asla değiştirmemişlerdir. Sonunda Allah doğru olanlara doğruluklarına karşılık ödül verecektir. Münafıklara dilerse azap edecek veya tevbe ederlerse tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Allah o kafirleri hiçbir menfaate ulaşamadan öfkeleri ile geri çevirmişti. Savaş konusunda Allah'ın yardımı müminlere yeter. Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Allah kitabı elinden olup o müşrik ordularına yardım edenleri kalelerinden indirmiş ve kalplerine korku düşürmüştü. Siz direnenlerin bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklarına sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye gücü yetendir. Ey peygamber eşlerine de ki dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım yani mehrinizi vereyim ve sizi göze, güzellikle bırakayım, boşanalım. Eğer Allah'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki şüphesiz ki Allah İçinizden güzel davrananlar için büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları, sizden kim açık bir çirkinlik yaparsa ona iki kat azap uygulanır. Bu Allah'a çok kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve elçisine gönülden itaat eder ve iyi bir iş yaparsa ona da ödülünü iki kat veririz. Ona cennette bol rızık hazırlamış olacağız. Ey peygamberin hanımları, siz Kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'a karşı takvalı yani iseniz yabancı erkeklere karşı çekici bir üslupla konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Uygun söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve elçisine gönülden itaat edin. Ey peygamberin evinin halkı! Allah sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde tilavet edilmekte yani okunup aktarılmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti yani dost doğru hükümleri hatırlayın. Şüphesiz ki Allah en ince işleri görüp bilendir, haberdardır. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, Allah'a itaatkar erkekler ve Allah'a itaatkar kadınlar, Doğru olan erkekler ve doğru olan kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'a saygı gösteren mütevazı erkekler ve Allah'a saygı gösteren mütevazı kadınlar. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar. Allah'ı çok hatırlayan erkekler ve Allah'ı çok hatırlayan kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir bağışlanma, ve büyük bir ödül hazırlamış olacaktır. Allah ve elçisi bir işe hükmettiği zaman, mümin erkek ve kadına işleri konusunda tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, elbette apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur. Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de nimet verdiğine, yani Zeyd'e hitaben, eşini yanında nikahında tut, Allah'a karşı takvalı ol diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan korkarak içinde gizliyordun. Oysa kendisinden korkmana layık olan Allah'tır. Zeyt, o eşi Zeynep'ten ilişiğini tamamen kesince, biz seni onunla eşleştirip nikahladık ki, evlatlıklar yani bakımını üstlendiğiniz çocuklar eşlerinden tamamen ayrıldıklarında, ayrılan o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere herhangi bir zorluk olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı bu şeyde peygambere herhangi bir vebal yoktur. Daha önce geçenler arasında da Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın emri belirlenmiş bir ölçüdür. O peygamberler Allah'ın mesajlarını tebliğ ederler. Allah'a saygı duyarlar. Allah'tan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Muhammed sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir. Ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok hatırlayın. Onu sabah akşam tesbih edin, yüceltin. O ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat ediyor. Yani destek veriyor. Allah müminlere karşı çok merhametli olandır. Kendisine kavuşacakları gün Allah'ın müminlere esenliği selamdır. Allah onlara çok değerli bir ödül hazırlamış olacaktır. Ey Peygamber! Şüphesiz ki biz seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı, onun izniyle Allah'a davet eden ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah'tan gelecek büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele, kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerine de aldırma. Allah'a güven, güven kaynağı olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da, onlara cinsel olarak dokunmadan kendilerini boşarsanız, onların aleyhine sizin leyhinize sayabileceğiniz hiçbir bekleme süresi yoktur. Onlara geçimlik yani mehrin yarısını verin ve onları güzel bir şekilde bırakın, boşanın. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunanları, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin, seninle birlikte hicret eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz bir şekilde peygambere hibe eden, peygamberin de nikahlamak istediği mümin bir hanımı, diğer müminlere değil, sadece sana özel olmak üzere helal kıldık. Biz sana bir zorluk olmasın diye, eşleri ve ellerinin altında bulunanlar hakkında onlara neyi farz kıldığımızı elbet biliriz. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bir süre ayrı kaldığın hanımlarından yolculuğa çıkarken gelmelerini istemende sana herhangi bir vebal yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilmektedir. Allah bilendir, hoşgörülüdür. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen de sağ elinin sahip oldukları yani mevcut eşlerin hariç güzellikleri senin hoşuna gitse bile bunları başka eşlerle değiştirmen de sana helal değildir. Allah her şeyi gözetleyicidir. Ey iman edenler siz yemeğin hazırlanma zamanını gözetmeksizin bir yemek için size izin verilmesi durumu hariç peygamberin evlerine girmeyin. Sadece davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yediğinizde başka bir konuya girmeyerek hemen dağılın. Çünkü şüphesiz ki bu durum peygamberi üzmekte fakat o size bunu söylemeye utanmaktadır. Ancak Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Onlardan yani peygamberin hanımlarından herhangi bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu durum hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için temiz ve doğru olan davranıştır. Allah'ın elçisini üzmeniz ve kendisinden sonra onun eşlerini nikahlamanız sizin için asla söz konusu olamaz. Şüphesiz ki bu durum Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, tanıdık kadınları ve sahiplerinin sahip olduklarından dolayı onlara... Yani peygamberin hanımlarına herhangi bir vebal yoktur. Allah'a karşı takvalı olun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Yani destek veriyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin, destek verin ve tam teslimiyet gösterin. Allah'ı ve elçisini incetinlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için küçük düşürücü bir azap hazırlamış olacaktır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler elbette bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine salmalarını söyle. Bu onların tanınması ve incitilmemesi için en uygunudur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Şüphesiz ki münafıklar, Kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde çirkin haber yayanlar eğer bundan vazgeçmezlerse seni onların üzerine salarız. Sonra lanetlenmiş olarak orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve şiddetli bir ölümle öldürülürler. Daha önce geçenler arasında da Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda Asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o son saatten soruyorlar. De ki onun bilgisi yalnızca Allah katındadır. Sana bildirecek olan ne olabilir ki? Belki de o son saat çok yakın olacak. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiştir. Ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamış olacaktır. Onlar orada ebedi kalacaklar. Kendilerini azaptan koruyacak herhangi bir dost da yardımcı da bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün Ah eyvah yazık bize Keşke Allah'a itaat etseydik Elçiye de itaat etseydik diyecekler İnkarcılar Rabbimiz Biz liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik Ama onlar bizi yoldan saptırdılar Rabbimiz Onlara iki kat azap ver Ve onlara büyük bir şekilde lanet et Demiş olacaklardır Ey iman edenler siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Sonunda Allah onu dedikleri şeyden temize çıkarmıştı. O Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler Allah'a karşı takvalı duyarlı olun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah sizin için işlerinizi düzeltir ve sizin için günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve elçisine gönülden itaat ederse elbette büyük bir kurtuluşa ulaşmış olur. Biz emaneti yani sorumluluğu göklere, yere ve dağlara sunmuştuk da, onlar bunu yükletmekten çekinmişler, sorumluluğundan korkmuşlardı. Onu insan yüklenmişti. Şüphesiz ki o insan çok zalimdir, çok cahildir. Sonuçta Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. İman eden erkeklerin, ve iman eden kadınların da tevbesini kabul edecektir Allah çok bağışlayıcıdır çok merhametlidir